Soma la Sonra infak ettiklerinin peşinden getirmezler, yapmazlar. ey Neden söyledi ma enfakouhu? Yani ma ile ma arasında enfakou ila ma ya da neden söyledi Sesim geliyor mu arkadaşlar? Soru anlaşıldı mı? Arapça, gramerle alakalı bir şey bu. Sıla cümlelerindeki bir kuralla alakalı bir şey. Arkadaşlar, isim mevsuller var yani. Ellezi gibi, ma gibi, men gibi. Bunlardan sonra gelen cümleye sıla cümlesi denir. Ve değişmez bir kuraldır. Sıla cümlelerinde mutlaka e, ismi mevsule raci olan bir zamir olur. Yani o sıla ile ismi mevsulün arasını e, bulan bir e, zamir olur. İlgiye alakayı kurabileceğimiz. Şimdi ma o şey ki enfeku infak ettiler. Yani ma elfakuhu olması lazım. Niye? Sıla cümlesi. Elfakuhu cümlesi, sıla cümlesi. O sıla cümlesinden ma'ya raci bir zamir olması lazım. O da işte hu. Ma elfakuhu. Ya, bazen olmayabiliyor ama ma, o manadan onu çıkarıyoruz. Ya, ma elfakuhu demektir diyor. Ev infakuhum Ya da infakuhum. Bu ne demektir? ya bunu, bunu söylemekle ne demiş oldu Ebu Su? Yani ma enfakuhu ya da ev infakahum. Bu ikisi arasındaki fark nedir? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sesim geldi mi? Geliyor mu? Sorum Anlaşıldı mı? Arkadaşlar, Arapça çok hakikaten zengin bir dil. Ee, pek çok ma var Arapçada. ma nafiye var. Ee, Ma-i mevsule var. Ma-i var. Ma-i mastariye var. Şimdi ma enfakuhu diye anlarsak oradaki ma mevsule olarak değerlendirmiş oluruz. İnfâkahum diye alırsak masdariye olarak değerlendirmiş oluruz. Yani aynen enden sonra gelen cümleyi masr müevvel halinde aldığımız gibi eğer ma masdariye ise o zaman ondan sonraki cümleyi de masdar halinde alıyoruz ve o şekilde cümleyi değerlendiriyoruz. Mesela summe la el infaka yani ma'dan sonra gelen fiilin masdarını alarak açıklamış oluyoruz. <gülüyor> Mesela laqad jae'akum rasulun min enfusikum azizun aleyhima anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Orada orada aleyhima anittum oradaki ma e, masdariyedir yani aleyhi aletukum. Azizul aleyhi aletukum demektir. <Gülüyor> Yo dersi inşallah idare ederiz. Yani fakültede de bugün e, bu halimize yine ders vermeye çalıştık. akşamımıza tabi daha da yorgun oluyor. Insan. Mennen ve la ezen e, Bu yaptığı iyilikle infakın peşinden getirmezler. Ne getirmezler? Men, başa kapma, ve la ezen ve eziyet. Yani bir iyilik yapıp, bir hayır hasenat yapıp da onun peşinden e, bu insanlar başak hakma ya da eziyet etmeyi yapmazlar. El mennu lemesh en ya'ted ala men ehsena ileyhi bi ihsanih. Yani kişiye yaptığı iyilikleri sayıp dökmektir ya ben sana şu kadar iyilik yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım falan diye bunları sürekli saymak. yüzüne vurmaktır. Ve yurihu ennehu اَوْجَبَ بِذَٰلِكَ عَلَيْهِ حَقًّا Evce bu değil de Evcebe olacak o. Bugün bir derste de metinde de hataları var bakın. اَنَّهُ اَوْجَبَ بِذَٰلِكَ عَلَيْهِ حَقًّا Ve bu yaptık bizalikeden bir bizalikel infakı yani. Bu yaptığı iyilikle o kişi üzerinde e, hakkının olduğunu e, söylemiş oluyor hakkının vacip olduğunu söylüyor. Yani sana bu kadar iyilik yaptım, senin üzerinde bu kadar hakkın var, demiş oluyor. وَالْاَذَا بَكِ اَذَانَ دِلْ اَذْ يَتَفَاوَلَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ Yani bir kişiye yaptığı bir iyilikten dolayı ona büyüklük taslamaktır. Ona bir takım eziyetler çektirmektir. Ve inma, kuddimel mennu Burada mennen ve ezen derken mennen kelimesi e, ezadan önce getirilmiş. Buradan neyi çıkartacağız? Liketrati <gülüyor> vuku'ihi Demek ki men başa meselesi daha çok yaşamıyor ve tevsiyitu kelimeti la bir de bu arada la geçti ya mennen ve ezen demedi de mennen ve la ezen dedi ya araya bu la kelimesinin girmesi ne içindir leddelaleti ala şumulün nefi bu nefi'nin Şmülüne delalet etmesi içindir, nefs'in kapsamına delalet etmesi içindir. Li itbâ'i kulli waheed minhuman. Onlardan her birini o yaptığı iyiliğin peşine getirdiği getirdiği için. Wa summa li izhâri başka ne içindir? Wa summa li izhâri âlûb ve rûtbât atfedilen şeyin, yani ezanın e, daha büyük bir şey olduğuna işaret etmek içindir. Atıfla getirmesinin bir sebebi var. Bir de la ile getirmesinin. Yani la neden ve la eden yani o men e, başa katmayı yapmayın. Hele hele eziyet hiç etmeyin. Diye çevirebiliriz belki Türkçe'ye. Kı ile Anlaşıldı mı burası bilmiyorum. Anlaşılmayan bir yer varsa sorun arkadaşlar. Kı ile denirdi ki Nezaret fi Osmane, Uthmanu diye hareketlenmiş yanlış. Fi Osmane. Hazreti Osman hakkındaymış inmiş bu. Radıyallahu anhu usreti ee, zor günde yani Tebük Seferi'ne giderken orduyu teçhiz ettiği zaman Bir Bi elfi ba'irin bin demeyle bi'aktabiha ve ahlasiha yani bütün araç gereçleriyle, bütün e, imkanlarıyla, bütün ihtiyaçlarıyla bin deveyi teçhiz etmesi. Ve, Avf anhüm, ve Abdurrahman ibn Aws ibn Radiyallahu anhu ve Abdurrahman ibn Hafs hakkında Abdurrahman ibn Hafs da yine iklüstümlü olanlardan ve zengin sahabilerden. Hiine <gülüyor> atennebi sallallahu aleyhi ve Resulullah Efendimiz aleyhissalatu ve vesselam'a 4000'dir, hem de sadaka olarak getirdiği zaman Abdurrahman bin Avf hakkında inmiştir diyor, Ve anh. وَلَمْ يَكَذْ يَخْدُرْ بِبَالَيَا شَيْءٌ مُنَا مَنِّ وَالْأَذَا Ve bunu yaptığı zamanda ne Hazreti Osman'a ne de Abdurrahman bin Avf'ın aklından başa kalkmak ve eziyet etmek gibi şeyler geçmemişti. Lehum اَجُرْهُمْ İşte <gülüyor> onların mükafatları <gülüyor> vardır. Nerede indira diye gelecek. Rabbleri katında olmanın mükafatları vardır. Ey hasbe ma lehum fi dımni't temsil. Az önce verilen temsilde vaat edilen şeylere göre onların mükafatları olacaktır. Yani 1'e 700 demiş diye bu huwa cümle türü mübteda'in Bu Müpteda ve haber cümlesidir. Yani lehum acruhum, ecruhum, ecruhum, müpteda ecru, kainun lehum de haberidir. Vakaat khabaran anil mevsuli, yani isim mevsulün haberi olarak bunun tamamı lehum ecruhum da e, yukarıda e, ellezîne yunfikûnü de geçtiye o ellezînenin e, haberidir. Lehum ecruhum cümlesi ve tekrir isnadi ve onlara istidad yani lehum ecruhum onlar için ecirleri vardır diye hum hum iki defa isnad edilmesi onlara ve takid ecri ve ecir kelimesinin e, kullanılması e, onlar için li kavlihi inde rabbihim Ende Rabbimizle minet te ve teşrifî, tekit ve onların çalanmış erefini icat içindir, onurlandırmak içindir. Ma la yafa, yani e, bu açıkça anlaşılmaktadır şunaktadır yani ma la yafa ne demek kapalı olmadı gibi, yani açıkça görüldüğü gibi. O takliyet ürü haber an Peki haberde fa'nın olmaması, mesela. أَلَّذ۪ينَ مِنْفِقُونَ اَمَّا لَهُمْ فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ değil de, orada fa fâ gelmeyip fasız lehum ecruhum diye gelmesi genelde is-i mevsülle başlayan müttedaların haberlerinin başında fa gelir. Elfa, is is-el-fa-il müfideti olacak. Yine orada da hata var. Elfa fa müfideti değil. An-il-fa-il müfideti lisebi -li, sebebiyeti maقبلها daha önceki cümlenin sebebini açıklayan fa harfi olmaksızın gelmesi <gülüyor> lima بعدها yani kendisinden sonrakinin kendisinden öncekinin sonucu olduğunu açıklayan fa olmaksızın gelmesi neden dolaytır liçin liizani <gülüyor> bi enne tartubal ajri على ما ذكر من الإنفاق وترك إتباع المن والأذى أمر بينون لا يحتاج إلى التصريح والسببية للإيذان يلدرمك بأن ترتب الأجر على ما ذكر من الإنفاق وَتَرْكِ اِتْبَاعِ الْمَنْ ve الْاَذَا Zikredildiği üzere yukarıda geçen infak ve o infakın peşinden başa kakma ve eziyet etmenin olmamasının üzerine mükafatın verilmesinin, emrun beyyunun apaçık bir şey olduğu, la-ihtacu ile tasrihi bissebebiyeti, yani aralarında bir kozalite, bir nedensellik ilişkisinin olduğunu belirtmeye ihtiyaç duymayacak kadar açık bir şeydir. Yani bunların arasında bir sebep-sonuç ilişkisi vardır diye belirtmeye gerek yok, çok açık çünkü diyor. Anlaşıldı mı? Yani sebep-sonuç ilişkisi o kadar açık ki bu ilişkiyi bildiren faanın gelmesine gerek yok diyor. İşte arkadaşlar, yani bu ifadesine kadar özgün onu bilmiyorum ama e, Ebu Suud'un bu tür tevilleri yorumları, nükteleri e, Ebu Suud'un en önemli yönüdür Ebu Suud tefsirinin. Muhtemelen bu da ...kendisine has yorumlardan biri olabilir. Değilse bile yani buna benzer yorumlara... ...bu su tefsirinin özgün yönleridir. <gülüyor> <gülüyor> e, bu işi yapmasalar bile... ...onların buna ehil olduklarının söylenmesi... kaytavihi yani yapmadıkları halde bu işe mükafata ehil iseler yaptıkları takdirde kim bilir ne kadar ehildirler konusunun hep bırakılması fe bahu maqam targhibi fi'l burada diyor bu fiili yani infak fiilini yapmaya teşvik edilmesi terğîb ve ihsâ alay yani böyle bir e, soru işaretini böyle bir muphemliği ortadan kaldırmaktadır. Yani bağlam buna gerek duymamaktadır, gerek bırakmamaktadır. وَلَا خَوْفٌ Onlar için bir korkuda da yoktur. فِي الدَّارَيْنِ Ki dünyada, yani dünyada ve ahirette مِنْ لُحُوْقِ مَكْرُوْهِمْ مِنَ الْمَكَارِهِ Hoşlanılmayan şeylerden herhangi bir şeyin onların başına gelmesi gibi bir korkuları olamaz onların. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Mahzun da olmaz. لِفْلَوَاتِ مَقْبُوبٍ istedikleri herhangi bir şeyi kaçırdıklarından dolayı mahzun olmazlar. Yani cennetteki nimetleri gördükten sonra ah dünyada neden daha çok çalışıp da daha, daha lüks bir evde oturamadım, daha lüks bir arabaya binemedim diye kederlenmez. قل <gülüyor> أوجل İster küçük olsun, ister büyük olsun, isteklerimi neden yerine getiremedim diye mahzun olmaz. اَيْ لَا يَعْتَرِيهِمْ مَا Yani ma yücibuhu dedi, ma yücibül hüzne yani. Hüznü gerektiren herhangi bir şey onlara arız olmaz, onların başına gelmez. لَا أَنَّهُ يَعْتَرِيهِمْ ذَارِكَ yani e, onlar e, bu hüzün onların başına gelmez lakin la yakhafuna ve la yahzanun yani bu ş mana da diyor la ennahu ya'tarihim zalika yani onlar lakin hum la yakhafuna ve la yahzanun yani hüzün ve havf diye bir şeyi tanımazlar, bilmezler anlamında değil ama e, onların başına gelebilecek gibi olsa bile def ederler. Yani neticede <gülüyor> dünyada e, imtihan hayatı devam ediyor. Havf ve hüznü gerektiren şeyler insanın başına gelebilir. Ama e, o tür durumlarda hemen bunlar ee, imanlarıyla ihlaslarıyla bu badireleri atlatmasın bilirler. Wala yahzanuna wala annahu la ya'tarihim khaufun wa huznun Yani onlara asla korku ve hüzün gelmez demek değildir. Belki semirrun anin neşat ve serur. Yani onlar da imtihanındalar devam ediyor imtihan fakat onların faaliyetleri ve mutlulukları devam eder. Keyfela Nasıl böyle olmasın ki o istişar ve korku duyulması korkunun hissedilmesi istiğzamen li <gülüyor> celalillah ve Allah'ın celalini ve heybetini büyük görerek onu düşünerek insanın korkması ostiksaran li cidd ve kendi sa'y gayretinin de küçük olduğunu az olduğunu, yetersiz olduğunu fark etmesi fi ikamet hukuk-ül ubudiyeti e, kulluk konusunda, kulluk haklarını yerine getirme konusunda min havası havası, çok özel kimselerin işlerindendir. vel mukarrabine ve mukarrablerin yani Allah'a yakınlaştırılmış kimselerin e, amellerindendir. Yani haf ve haşyet e, ister istemez ee, yani Allah'ın büyüklüğünden kaynaklanan haşret e, elbette ki olacaktır. Bu o da değil. Buradaki korku Allah'tan korkmama manasında değil. Yani e, Allah'ın e, azabından o imanı sayesinde kurtulacağına dair bir ümit gibi düşünebiliriz. Vel muradu murad nedir burada? Beyanu devamı intifaihima. Yani bu خوف ve e, hüznün intifa demek nefyetmek yani yok olması demek. Yok olmasının devamıdır. Yani asla bunlar Olamazlar demektir. لَا yani infai devamıha, Onların devamının nef demek değildir. Yani asla böyle bir şey olmayacak. Asla hauf ve hüzün onlar için olmayacak anlamına gelir o zaman. كَمَا يُوهِمُهُ كَمُنُوا الْخَبَرِ فِي الْجُمْةِ اِثَّانِيَةِ مُبَارِعًا İkinci cümledeki haberin fiil muzari kalıbıyla gelmesi böyle bir şeyi vehmettirebilir diyor. fiil muzari süreklilik ifade ediyor çünkü. Değil mi Fi fiil-i muzari? وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Sürekli diyorum affedersin. yani O anda olan bir şeyi ifade etmiş oluyor. E, fiil hudus bildirir isim subut bildirir, bildirir bildirir malumumuz yani sanki bu fiili muzari olarak kullanılmış olması onların bu hallerinin geçiciliğine işaret ediyor gibi bir e, vehme sebebiyet verse bile böyle değildir diyor. İçin lima anna nafye ve endekala ala nefsil mudari yufidu devama vel istimrara bihesebel makam. Çünkü diyor makam dediği bağlam. Bağlama göre bağlama göre nefi e, muzari'nin e, muzari bir fiilin başına geldiğinde de e, devam ve istimrar ifade edebilir. Anlaşıldı mı? Yani yahzenun fiil muzariya. Fiil muzari, fiiller ne ifade ederler? Hudus ifade ederler. Yani o anlık bir şey ifade ederler. Devamlılık ifade etmezler. Ama isimler devamlılık ifade eder, sübut ifade eder. Burada fiil muzari gelmesi, acaba bu işin devamlılık ifade etmeyip, kudus ifade ettiğini gösterir mi diye bir e, vehme kapılmaya gerek yok diyor. قول <gülüyor> معروف güzel bir söz. Ey keramul cemil güzel bir söz. Takbaluhul kulubu kadere kabul ettiği. ve la tenkuru. <gülüyor> Kalbin sevimsiz görmedi. Yurad bihi es <gülüyor> min gayri i'ta'i şey'in. Yani eee <gülüyor> <gülüyor> İstenen kişiye bir şey vermek sizin iyi bir söz söylemek. Yani birisi sizden bir şey istedi diyelim, sizin de ona o konuda yardımcı olabilecek imkanınız yok, paranızı veremiyorsanız, malınızı veremiyorsanız, en azından güzel sözünüzü verin diyor. Güzel bir sözle onlara bu durumu anlatın aşağılamayın hakaret etmeyin. Allah affurun ve bağışlama. ey setru lima waqa yani o isteyen kişide meydana gelen bir şeyi örtmek. Nedir o? minel ilhaf fi'l mes'alati ve Yani ilhaf demek ısrar. E, o isteme meselesinde aşırı sırcı olması ve buna benzer şeyleri gördüğünde kendisinden bir şey istenen kişi, o kişinin bu kusurunu, ayıbını örtmeli. مِمَّا يَثْكُلُوا عَلَى الْمَسْعُولِ Yani kendisinden bir şey talep edilen, kimseye ağır gelen bu tür şeyleri o kişi ne yapmalı? Muğfiret etmeli, bağışlamalı, şefkatle bakmalı. Ve onu affetmeli. ve şimdi kavl-u ma'rufu kavlun kelimesi nekre mütteda. ama e, mübtedalar marife olmalı nasıl oluyor da burada e, nekre oluyor burada diyor ki fil-evvel birincisinde yani de, kavl'un de kavlün kelimesi nekre ya Mesela el-kavlul ma'rufu değil de kavlul ma'rufun denilmiş. L-ihtisâs-i hmm. hâbil ee, Buna nekreyi mahsusa diyoruz ya, yani nekre bir kelime eğer sıfat almışsa artık e, tamamen belirsiz bir şey olmuyor. Mesela kavl kelimesi nekre, herhangi bir söz demek. Ama kavlul ma'rufun, ma'ruf kelimesi onun sıfatıdır. Sıfat alınca o zaman nekreyi mahsusa olmuş oluyor. Evet bilinmeyen bir şey ama daraltılmış oluyor. Her türlü söz değil artık, güzel söz demiş oluyoruz. Sözü maruf kelimesiyle, güzel kelimesiyle sınırlandırılmış, daraltmış oluyoruz. O zaman da kısmen e, marifelik kazanmış gibi oluyor. Buna nekreyi mahsusa denir. O zaman mütteda olabilir diyor. Ve fithani'in ikincisinde yani ikincisi dediği mağfiratun onda Bile atfi, atıf ile marifelik kazanmış olabilir. Yani marifelik demeyelim de hani nekre mahsusay diye öbürü. Bu da nekre-i mahsusaya atıf için nekre-i mahsusay hükmünde olur. Ev gıssıfatil mukadderati ya da bir sıfat takdir edilir. Onunla özelleşmiş olur, mahsus olmuş olur. Ey ve manfüratun kâinetun minel mes'ûli demek olur o zaman da. Yani kendisinden bir şey talep edilen kimsenin evet. bağışlaması. Evet. Aslında Elim ekran karardı biraz da. Evet. Hayırun daha hayırlıdır. Yani iyi bir söz söylemek ve bağışlamak, affetmek daha iyidir, daha hayırlıdır. Kimin için yani isteyen kimse için daha iyidir. Ne min sadaka Yani peşinden aziyet gelen sadakadan daha iyidir. Bunu lisa ile, ile sınırlandırmaya gerek yok. Lisaile de olur, vel mesulü de olur. Yani hem isteyen için daha hayırlıdır. hem de kendisinden bir şey istenilen kişi için de daha iyidir. Yani böyle bir tavır sergilemek. Dolayısıyla onu risaî ile daraltmaya gerek yok diye düşünüyorum. İnsan hakı niyet ve Allah eziyet eden bir salikata. Neden? Likevniyen meşûbeten bi darar ma'iyen ma yutbi'uha. Çünkü bu Peşinden, ya da ma ve da diyebiliriz. Peşinden gelen şeyin e, zararı ile karışmıştır. Meşube, Türkçe'de şaib ediyoruz ya, şaibeli şey, karışık demek yani. Ve hulusil evveleyni İlk ikisinin ise yani güzel sözün ve mafiretin zarardan hali olması, zararsız olmaları dolayısıyla bu <gülüyor> cümletü Cümle istinaf cümlesidir. Başlangıç cümlesidir yani. İbtida cümlesidir. Mukarriratun li itibare terk-i itba'il men vel şekkıma ve eziyet etmenin yapılan iyiliğin peşinden e, getirilmesinin neden iyi olduğunu açıklayan cümle. Ve tefsirul mağfireti ve eee bi ne'li mağfiretin min Teala ve bu e, mağfiretin tefsiri Allah'tan mağfiret dilemek sebebiyledir. Ee, bir sebebi radd el cemil, yani iyi bir karşılık, iyi bir cevap vermekten kaynaklanır bu. Aou bi affis saile ya da isteyen kişi affetmekten kaynaklanır. Binaen ala iytbar el khairiyeti bin nispeti. binaen ala i'tibari al-khayriyeti mu hayr lidin mutabarrilina bina'din hayr lidhe etmek hayr lidha itibare etmeye bilandir bil nisbeti ile mes'ul bi kendisina soru sondan kisiyye gore yuetti ila an yakuna fi sadiqati mausufati bil nisbeti ilehi khayrun fil cumle ma bil marrati Yani uzun bir cümle olmuş burası. Ve <Gülüyor> <gülüyor> tefsirul maafirati, <gülüyor> maafiratin bu şekilde tefsir edilmesi, <gülüyor> onun haberi dir. Yüetti, -di, götürür, yüetti. Az önce anlattık ya, yani maafirat, <gülüyor> maafiratin bu şekilde tefsir edilmesi yödeti ve tefsiri manfireti tamam mı يؤdeti tefsirin haberi olarak geliyor götürür ne ile en yekunu fi sadakati <gülüyor> bu bahsedilen e, sadakada olmasını bin nisbeti ileyhi ona göre hayrun fil cumleti mabutlanı hadil merre <Gülüyor> yani bir kere yapılması halinde batıl olmasına rağmen Bir cümleyi toparlamamız lazım. Şu bakmayın gerçekten ne oldu. Bu halde ders yapmak. Yüdü ile an yine fil sadakatli muhafaza. İlişki ile ilgili bir cümle ile bir kere yapılmasında hayır arkadaşlar bu cümleyi isterseniz geçelim ee Kalkamadım onu salim kafayla bir düşüneyim. Bir sonraki derste o cümle borcum olsun size. O zaman açıklayayım. Benim film iyice bitmeye başladı. Wallahu ganiyyun Allah ghabidir. La yuhvicul fukara'a ila tahammuli me'unetil menni vel eza Fakirleri başa kakma ve eziyet yoluyla gelecek olan rızıklara tahammül etmeye sevk etmekten onları buna muhtaç, yani fakirleri namerde muhtaç bırakmaktan müstehanil ganidir. Fakirleri namertlere muhtaç bırakacak değildir, ganidir. Allah'ın gani olduğuna güvensin fakirler. وَيَرْزُقُونُ مِنْ جَيَةِ نُخْرَى Onları hiç ummadıkları başka yerlerden rızıklandırabilir. Rızıklandırır. Halimun la yu'alücü ashabel mennü vel eza bil'ukubeti. Halim sabırlı demek. Yumuşak uydur. Yani bu başa kakan ve eziyet eden insanların hemen cezalandırması. La ennehum la yestehikkuna bi Yani onlar e, bu bir sebebihime dediği bir sebebi mennivul eza başa katma ve eziyet verme dolayısıyla aslında bu azabı, cezayı hak etmediklerinden değil. Hak ediyorlar ama Allah'ın sabırlı oluşu onlara gelecek bu cezayı ve azabı erteliyor. Vel cümletü, vallahu ganiyyul halim cümlesi oal cümle bu cümle tezdilun lima kablaha daha önceki cümlenin zeylidir bunları hani ayetler sonunda ayetlerin sonunda vallahu alimul hakim vallahu ma taamulun diye geçer. derler bunlara e, zeyl cümleleri e, derler <gülüyor> Yani e, bu cümleler ayette geçen mananın e, bir şekilde Allah ile Allah'ın sıfatları ile Allah'ın gücü kudretiyle irtibatlandırılması manasına gelir. Yani neden mesela Allah'u burada mesela Ganiyyun Halim dedi ama e, Alimun Hakim demedi. Çünkü konu ee, fakirlik, zenginlik konu e, cezanın hemen verilip verilmemesi dolayısıyla bağlamdan ötürü e, bu sıfatlar uygun görülmüş oldu. وَالْجُمْلَةُ تَد۪يلٌ لِمَا قَوْلَهَا Bu demektir. مُشْتَمِلٌ Vadi الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ Hem vade hem de tehdide şamildir. مُقَرِّرٌ لِعْتِبَارِ الْخَيْرِيِّتِ Nispeti ile sa ile kataan e, bir kendisinin, e, bir kişinin soru, bir soru sor demeyelim de isteyen bir kişinin yani bir şey talep eden kimsenin e, bu su böyle açıkladı ya e, ehli sa ile demişti. Ee, onun için en hayırlı olanın ne olduğunu kesin olarak e, açıklama sadedinde gelmiş bir zehir cümlesidir, diyor. Şöyle okuyalım isterseniz izleyici arkadaşlar. Ya eyyüvellezine amenü, ey iman edenler! Akbele aleyhim bil hitabı. Daha önceki ifadelerde el dinine yufikun emvarlom diye gayb sırasıyla gelmişti, gayb sırasıyla burada ey iman edenler diye muhatap sırasıyla geldi. İsrar beyani ma beyine, bu tarihe gaybeti. Yani daha önceden dediğimiz gibi yufikun edildi, gayb sırasıyla gelirken burada muhatap sırasıyla geldi. Neden muvallatan fi ijab alamel bemoj bil bu e, nehi konusu olan, nehi gerektiren şeyle amel etmenin e, gerekliliğini mübalağalı bir şekilde anlatmak için. Yani birden muhatap sivasına geçilmesinde az önce bahsedilen e, şeyin önemini vurgulamak olduğunu söylüyor. La tutdilu sadakatakum bil menni sadakalarınızı başa katma ve eziyetle iptal etmeyin geçersiz kılmayın ey la tuhbitu ecraha bi vahidin min bunlardan herhangi biriyle onların mükafatlarını gidermeyin boşa çıkarmayın kellezi şu kimse gibi ki fi mahalli nasb diyor. mahalle mansuptur bu kellezi İma, ona onu nətun, mazdarı mahzufun, peki nasıl mahalle olacak? Ya mahsuf bir mazdar. <gülüyor> sıfat olacak, nasıl olur? Yani, eyle, la tutturuğu iptalen, ke iptal edin. Gördüğünüz gibi burada bir iptalen mahsuf bir sıfat, e, afedersin, mahsuf bir mazdar takdir ediyoruz. Bu da o mazdarın. Sıfat olmuş oluyor. Maslar iptalen olarak mensup olduğu için bu da mahalle mensup olmuş oluyor. Ke iptalillezî yunfiku mâ lehû riâ nase Malını insanlara gösteriş için infak eden kimsenin iptal etmesi gibi yani bu iyiliğini iptal etmesi gibi. Ve imma alâ Halın min la ya da la <gülüyor> tutulunun yani o valdan nedir haldir? Hal yine mazur olur. Ey la elledi O zaman da müşabihine <gülüyor> etkildirin olur. Halde yine mazur olur. Ey elledi Yani e, infakını yaptığı hayrı riya ile iptal eden kimse gibi olmuyor. Vakı ile denildi ki min damiril massaril mukadderi mukadder olan massarın zamirinden haldir denildi. ale ma huva rakyü s-i beveh görüşüdür diyor. ontisabu riya'e peki riya'e neden mensubtur? imma ala ennehu illetulli yunfi ya yunfiku kelimesinin illetidir. Yani mefudun lehidir. Ey li ecdi riyaihim e, dolayı demektir. Ya da neden dolayı masud? Ev ala ennehu halun minfa'ilihi. Ya da e, failinden yani yunfikunun failinden haldir. Ey yunfiku ma lehum râiyen. yani malını gösteriş olsun diye infak eden kişi. Gösteriş olarak, gösteriş yaparak infak eden. وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُنَافِقُونَ Bundan maksat da münafıklardır. لِقَوْلِهِ تَعَالَى سَجْدُ بِلَهُ وَلَا اِذْمِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ Çünkü ancak münafık bu vasıflara sahip olabilir. Hatta يَرْجُوا ثَوَابًا اَوْ يَخْشَعِ قَابًا Yani Allah'ı ve ahiret gününe inanmaz ki sevap beklesin ve azaptan çekinsin korksun. Fe işte bunun durumu misali. El ma ba'daha bima qablaha. Buradaki fa kendisinden sonrakini kendisinden öncekine bağlar. Ey fe meselu murai fi'l-infakih halatihi'l-acibeti. Gösteriş yaparak infak eden kişinin durumu neye benzer? Kemelse safwanin, böyle düz ve yumuşak bir taşa benzer. Ey hacerin emlesen, yumuşak düz bir taş. Alehi tu'alun, üzerinde biraz toprak var. Ey şey un yesi minhu, az bir şey var ondan. Yani üzerinde az bir toprak olan düz ve yumuşak bir taşa benzer. Fa sabahu ona ay on adayım kadri öyle bol bir yağmur isaret eder Fetarake bu salda ve onun üzerindeki her şeyi alır götürür bomboş bırakır yani Neyse şey als üstünde bir toz bile bırakmaz yani eğreti Duran bir şey var en ufak bir darbede en ufak bir eee setan ortadan kalkmış oluyor. La yaqdiruna ala şey'in mimma kasabu. Pues. Kazandıklarından hiçbir şeye malik välde. olamazlar. Hiçbir şeyin onlara faydası olmaz yani. La riyakarlık yaparak yaptıkları hiçbir ameller onlara faydası olmaz. Vela yeciduna lehu thawaba kattan asla kat'a onların istevan mı görmezden? Çünkü şu şu ayetle ilgili mi? ve Biz o amelleri etrafa saçılmış toz parçaları gibi yaptık. Bu cümle istinafın cümle istinaf cümlesidir. Yani mütedad cümlesi, başlangıç cümlesidir mebliyyun ale suali sual üzerine bina edilmiş bir başlangıç cümlesidir. Yani bir önceki cümleye bağlamaya gerek yok ama mahsus bir sual var diyor. Ki, kile, sanki şöyle denilmiş. Hani satır aralarını doldurarak okursak. Izin, o zaman bunların hali ne olacak? diye sorulmuş. Yani riyakarlık olarak iyi riyakar olarak iyilik yapan kimselerin durumu ne olacak diye sorulmuş sanki gizlice ve ona denilmiş ki fakirine layaktir ona. Bunlar e, bu yaptıkları iyiliklerden hiçbir fayda göremeyecekler diye sanki e, zımni bir suale cevap verilmiş diyor. Omin darureti kemi meselehin kema كَوْنُ مَثَلِ مَنْ يُشْبِهُهُمْ وَهُمْ أَصْحَابُ الْمَنُّ وَالْأَذَى كَذَلِكَ وَمِنْ ضَرُورَةِ كَوْنِ مَثَلِهِمْ كَمَا ذُكِرَ Onların bu durumlarının anlatıldığı gibi olmasının zaruri neticesi olarak ne çıkar? كَوْنُ meselihim, كَوْنُوا مَثَلِمَنْ يُشْبِهُهُمْ Yani onlara benzeyen kişilerin meseli de bunlar gibi olur ki onlar da kimdir? وَمْ أَصْحَابُ الْمَنِّ وَالْأَذَاءُ yani e, ilk ayette başa kakan ve eziyet eden kişilerden bahsetti. İkinci ayette de neyden bahsetti? Riyakarlık yaparak infak edenlerden bahsetti. Yani riyakarlık yaparak infak edenlerin başına gelen şeyler, başa kakarak ve eziyet ederek e, iyilik yapanların başına da gelecek, gelebilir. Bu e, böyle bir e, sonucu doğurur diyor. Anlaşıldı mı? ve zamiranın ikilerani son iki zamir yani la yaktirune ve kesebudeki zamirler yani cemi zamirleri lil mevsule mevsul içindir peki mevsul şey neydi? kelledi müfreddi yani ellezii zamiri müfret ama bu fiillerin ikisinin e, faili de nedir cemidir nasıl olacak Müfretle başladı Cemi devam etti. Ne niçin cemi geldi bunlar? Bir atibar ilmana, manaya göre. Yani o kimselerin durumu diyebiliyoruz yani. Bir kişi anlatılmıyor burada. Bir zümre anlatıyor, bir grup anlatılıyor. Ondan dolayı Cemi olarak gelmiştir diyor. Kemâfi kâliyye azze vacile wa Bakın burada da ve khultum. Yani siz de o sözlere daldınız onlara da o işe daldınız keellediği kadu o dalan kişiler gibi elledi müfret geldi Hadi kadu Cemil gelmiş bakın niye ellediği de Cemi manası var ondan dolayı Li Murad elcin su Çünkü burada Maksat Murat nedir yani o kişiler demektir. Cins olarak alacağız onu. Evul ya da cemi, evul feriku ya da o grup diyeceğiz. Kema enna d-dama'ira el lehu lafzı Diğer dört zamirde onun lafzını itibar alarak müfret geldi. Nasıl? Mesela kellezi yunfiku yunfiku müfret ma lehu orası müfret Etti ki, ve la yu'minu. Müfret. Tamam mı? Etti üç. Femeseluhu. Etti dört. Tamam mı? Yani bu dört zamirde müfret geldi. ellediği zamirinin lafzına itibaren. Yaktiruna ve da cemii geldi. Manaya itibaren. Allahu la ehdil kavme kafirin. Allah kafirler topluluğunu. Başarılı kılması hidayete eriştirmez. <gülüyor> il xeyir ve rıshâdî hayra ve ve cümle tedirgin mukarrelen maddmuni mea qâlibu az cümlede yine zeyl cümlesidir daha önce geçen manayı takrir eder yani pekiştirir. Vâfihi taârizun biâna kulla min min ve an bunda Şöyle bir e, mana da vardır. Yani şuna da işaret etmektedir. Ki bu riya, başa ve eziyetin e, her biri kafirlerin hasretlerindendir. Dolayısıyla müminler bunlardan sakınmandırlar. Kafirlerin hasretleri olduğunu nereden çıkardı? <gülüyor> o insanları saydı saydı en sonunda Allah kafirleri doğru yola çıkarmaz dedi. Dolayısıyla demek ki burada nitelikleri sayılan kimseler kafirler. Evet arkadaşlar burada kalalım. Kusura bakmayın. Ee, bayağı zor işledim dersi. hakkınızı ee, helal edin. Yani bu kadar zor aracan bir seyredim. belki telafiye de bırakabilirdim. İnşallah anlaşılmaya yer olmamıştır. Vizeler nasıl geçti arkadaşlar? Vize Allah razı olsun. Sağ olun. Vize nasıl geçti? <gülüyor> Zor muydu? Hayırlısı olsun. Peki arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Soruları ben sormuyorum. Benim sorularda bir alakam yok. Soruları ben sormadım yani. Hayırlı geceler diliyorum. Selamun